Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onların yolan, yollarına uyanlara salat ve selam ettikten sonra, Şeyhül İslam, İmam Muhammed İbni Abdülvehhab Rahimahullah'ın Keşfü Şubuhat isimli risalesinden, Kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Geçen hafta eserlerinin başında Allah Subhanehu ve Taala'yı tevhid etmenin ne anlama geldiği ile alakalı kısa bir mukaddime yapmaya çalıştık. Onun ardından sözümüz tevhidin Allah Subhanehu ve Taala'nın gönderdiği bütün rasullerin ortak daveti olduğunu beyan ettikten sonra o Resullerin ilkinin Nuh Aleyhisselam olduğunu söyledik. Ve şirkin insanlık tarihinde ilk defa vuku buluşunun Nuh Aleyhisselam'ın kavmindeki bazı salihler hakkında aşırılığa gitme suretiyle ortaya çıktığını ifade ettik. Bununla alakalı <gülüyor> Nuh Suresinin tefsirinde Nuh suresinde gelen Allah subhanehu ve Taala'nın ve kaluu la tezerunne alihetekum ve la tezerunne vedden ve la suva'an ve la yeğuce ve yauka ve nesra buyruğu ile alakalı Abdullah bin Abbas radıyallahu anhumanın yapmış olduğu tefsiri beyan ettik ifade ettik o de Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma, ayette zikri geçen bu kimselerin yani veddin, suanın, yavusun, yaukun ve nesirin Nuh aleyhisselamın kavmindeki salih kimseler olduğunu onlar öldükleri zaman şeytanın kavimlerine gelerek onları hatırlatacak onları anımsatacak anıtlar dikmelerini vahyetmesini onların da şeytanın bu teklifine uyarak onların anıtlarını yaptıklarını işin başında bunlara ibadet edilmediğini ancak zaman geçtikten ilim unutulduktan sonra şeytanın onlara tekrar gelerek atalarının bu anıtları kendilerine ibadet etmek için yaptığını söylemesi üzerine onlar da bu anıtlara tapmaya başladılar. Hasıl ve Kerem yeryüzünde şirk ilk defa bu Nuh suresinde ismi geçen salihlerin anıtları onların türbeleri ile alakalı insanların aşırılığa gitmesi suretinde ortaya çıkmış dedik. O Resullerin ilki Nuh aleyhisselam'dır. Şimdi devam ediyoruz kaldığımız yer. Diyor ki müellif rahimahullah ve ahirur rusuli Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem Resullerin ilki kimdi? Nuh aleyhisselam. Onların sonuncusu da, ahiri de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah Azze ve Celle'nin insanlığa, Adem oğluna gönderdiği son peygamber, son Resul, Abdullah oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ondan sonra bir daha kıyamete kadar Resul gelmeyecek. Bir elçi nebi gelmeyecek. Buyuruyor diyor ki Rabbimiz, Mâ kâne Muhammedun ebâ ahedin min ricalikum. وَلَا كِرْ رَسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَ مَنْ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizden birinizin babası değildir. Sizden ikinizden birinin babası değildir. Ancak o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Yani ondan sonra bir daha peygamber gelmeyecek. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden sonra kıyamete kadar kim bir peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkarsa Artık bu iddianın sahibinden, bu iddiasına tasdik edecek, bu iddiasına delil olacak bir hüccet, bir burhan dahi ne yapılmaz? Talep edilmez. Birisi gelse ben Allah'ın Resulüyüm, Allah bana vahyetti dese, hiçbirimiz ona mademki Resul'sün o zaman göster hüccetini, göster burhanını bile ne yapmayız? Demeyiz. Bu konuda şek dahi etmeyiz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın son Resulü olduğu hususunda... Şek dahi eden bir kimse mümin değildir. Muhammed'in Resulullah şehadetine iman ediyor değildir. Eğer karşılığında bu iddia sahibinden bir delil istiyorsa, ondan gördüğü bazı harikuladelikler har har dolayısıyla etkileniyorsa, bu kişi zaten bidayette işin başında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber olduğuna itikad etmiş demek değildir. Yani kıyamete kadar artık bir daha nebi peygamber gelmeyecek. Burada çok önemli bir fayda var. Madem ki kıyamete kadar bir daha peygamber gelmeyecek, bir daha Resul gelmeyecek. Öyleyse Allah Subhanahu ve teâlâ'nın hikmetinden olması gerektir ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar bu ümmeti Allah'ın gönderdiği dinden saptıracak bütün ihtimallerin önünü kesmiş olması lazımdır. Zira önceki ümmetlerde bir peygamber geliyordu. Onun daveti tahrif ediliyordu. Onun gönderdiği şeriat <gülüyor> bozuluyordu. İnsanlar ondan sonra aradan belki uzun yıllar geçtikten sonra topukları üzerine gerisin geriye küfre şirke geri dönüyorlardı. Ancak Allah subhanehu ve teala ondan sonra bir elçi daha gönderip önceki peygamberin dinini tecdit ediyordu. <gülüyor> Ancak madem ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son Resul'dür madem ki kıyamete kadar bir daha Resul gelmeyecek öyleyse onun mesajı Kıyamete kadar bu dinin korunmasına yönelik olmalıdır. Kıyamete kadar onun getirdiği saf tevhid akidesine halel verecek yakında ve uzaktaki bütün ihtimalle tıkamış olmalıdır. Ancak böyle olursa Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamete kadar geçerli tek peygamber olduğu, kendisinden sonra hiçbir peygamber gelmeyeceği Allah Subhanahu ve teala'nın da bu hikmetiyle tescillenmiş olur. Böyle de olmuş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra bir peygamber daha gelmeyeceği için ümmetine kıyamet gününe kadar getirdiği davetten, getirdiği mesajdan la ilahe illallah tevhidinden uzaklaştıracak. Bundan saptıracak. Bununla alakalı en uzak ihtimallerde bile aklımızın ucuna tasavvurumuza, hayalimize gelmeyecek ihtimallerde bile dininin en önemli meselesine en fazla ihtimam göstererek muhafaza etmiştir. Dinin en önemli meselesini. Daha ilk günden sallallahu aleyhi ve sellem Allah Subhanahu ve Teala'ya kavuşuncaya yani vefat edince edinceye kadar. Öyle ki dedim ki en uzak ihtimallerde bile hiç aklımıza gelmeyecek, tasavvur etmeyeceğimiz ihtimallerde bile olur ki şeytan dedik ki geçen hafta şeytanın ufku çok büyük şey, şeytan hedefini çok uzağa atıyor olur ya şeytan yüz yıl sonra bin yıl sonra bir milyon yıl sonra bugünden attığı bir şüpheyle bugünden attığı bir lekeyle ne yapabilir tevhidi bulandırabilir bundan dolayı nebi sallallahu aleyhi ve sellem en küçük ihtimallerde bile hatta bizce belki şu anda ihtimal olmayacak hususlarda bile tevhidi korumak için tevhide dışarıdan bulaşacak etkenlerden onu muhafaza etmek için bütün tedbirleri almış, bütün gedikleri, bütün çatlakları tıkamıştır. Hele bir tasavvur edelim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem biz Müslümanlara Allah Subhanahu ve Taala'ya secde ettiğimiz, Allah'a rükû ettiğimiz, onun önünde kıyama durduğumuz, onun adını yüceltip içinde kelime-i şehadet getirdiğimiz namazımızı kimin için kılıyoruz bu namazı? Rabbimiz Allah subhanahu teala için. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu namazı günün belli vakitlerinde kılmamızı bize yasaklamış. Bize demiş ki günün şu vakitlerinde siz Rabbinize secde ettiğiniz Rabbinize rükû ettiğiniz onu yüceltiğiniz, onun önünde kulluğunuzu gösterdiğiniz bu namazı günün şu şu vakitlerinde kılmayacaksınız. Bunun hikmeti nedir, sebebi nedir bu, bu yasaklamanın? Gene rivayette geldiği gibi. Çünkü o vakitler, sabah güneşin doğduğu vakit, öğlen güneşin tepede olduğu vakit ve akşam güneşin battığı vakit. Bu vakitler hangi vakitlerdir? Güneşe secde edenlerin, güneşe tapanların, güneşe taptıkları ve secde ettikleri, ibadet ettikleri vakitlerdir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizleri o vakitlerde güneşe secde etmekten men etmiş. Doğru mu? Hayır. Hayır. Yüneş Açırı secde etmek kimin hatırına gelir? Belki bugün Müslümanlar, Müslüman halkın, avamın büyük bir kısmı namazla, abdestle ilgisi olanlar, hepsi bu kerahat vakitlerini biliyorlar. Hatta çok da dikkat ediyorlar. Hatta bizim memleketimizdeki cari olan mezhebe göre, hocaların verdiği fetvaya göre, bu vakitlerde farz namazı bile kılmıyorlar. Bazı hocalar diyor ki hayır sen kerahat vakti girdi, ikindiyi geciktirmiştin, kılamazsın kerahat vakti geldi. Farz namazı bile ma yönüne fetva veriyorlar bu ülkede. Peki bu bu vatandaşın, bu halkın o vakitte güneşe secde etmeyle alakalı bir zihninde böyle bir tasavvur var mı? Aklın ucundan bile böyle bir şey geçer mi? Geçmez. Hiçbir Müslümanın aklının ucundan bile madem güneş doğuyor, hadi gel şuna bir secde edelim demek geçmez. Demin dedim ya en uzak ihtimallerde bile olmayacak ihtimallerde bile işte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu en olmayacak ihtimalde bile Öyle bir gediği, öyle bir çatlağa olur ya belki bin yıl sonra bu çatlaktan bir şey sızar diye bu çatlağı tıkamak için bizlere sallallahu aleyhi ve sellem o vakitte Rabbimize secde etmeyi yasak etmiş. Güneşe secde etmeyi değil. Rabbimize secde etmeyi yasak etmiş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem davetinin başında ve sonunda dedik. Rivayetler biliyorsunuz konu yani sadedinde olduğumuz mesele bu değil. Ama Nebi sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz ölmeden 3 gün önce, 7 gün önce ölmek üzereyken Hz. Ayşe validemiz anlatıyor Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ölüm sekeratı gelmiş. Ölüm sekeratı anı ölümün yani ruhu teslim etmenin, canı vermenin ağırlığını yaşıyor aleyhissalatü vesselam. Bu haldeyken bunun şiddetinden, ölümün şiddetinden aleyhissalatü vesselam baygınlık geçiriyor. Baygınlık geçiriyor. Bir bez ıslatarak aleyhissalatü vesselam'ı yüzüne örtüyorlar... ...serinletmek için. Sonra ayılıyor. Sonra arkasından bir daha baygınlık geçiriyor. Sonra bir daha örtüyor, örtüyorlar... ...bir daha ayılıyor. Ve diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem... ...bu haldeyken... ...ölüm sekeratının şiddetini, ağırlığını bu kadar hissettiği bir anda... ...diyor ki Allah Hristiyanlara ve Yahudilere lanet etsin... ...onlar peygamberlerinin kabirlerini... ...mescid edindiler. Diyor ki Hazreti Ayşe validemiz... Onların yaptığından sakındırmak için böyle söylüyordu. Hangi halde? Sekara halinde. Bu dünyadan artık göçüyor. Ahir zaman peygamberi. Daha bir daha peygamber yok. Semanın haberleri kesilecek. Daha bu ümmet içerisinde eğer şirk yayılır vuku bulursa bir daha bunu Allah'ın dinine döndürecek bir elti bir uyarıcı daha gelmeyecek. İşte böyle olduğu için Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şirke, şirke götürecek bütün yollara hatta şirke götüreceği tasavvur bile edilmeyecek uzaklıktaki şeylere bile ne yapmış bunların önüne set çekmiş bunlara engel koymuş mani olmuş ve ahirur rusuli muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin rasullerin sonuncusu muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve huvellezi kesara işte bunları kıran da odur neyden bahsettik önce Putlardan değil mi? Nuh Aleyhisselam kavimindeki ''Ved, suvâ, yahûs, yahûk ve nesir'' ''Ve huvellezî kessera suvera hâulâ'is salihîn'' İşte bu salihlerin bu suretlerini, timsallerini, putlarını kıran da bu peygamberlerin sonuncusu Muhammed Sallallahu Aleyhi Vessellem'dir. Bizatihi bu putların kendileri olmasa bile, Kureş putları içinde ''Ved, suva bunlar yoktu. Bizatihi bu putların kendileri olmasa bile aynı gerekçelerle Allah'a ortak edilmiş diğer ilahları da, diğer putları da. Bunları kıran, bunları paramparça eden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı gerekçelerle ilah edilmiş Allah'a ortak koşulan putlar diyoruz. Aynı gerekçelerle. Çünkü dedik ya geçen hafta şeytan ne yaptı Nuh aleyhisselam kavmindeki bu tecrübeyle? Ha, dedi Demek ki Ademoğlunun hassas noktası, zayıf noktası burası. Demek ki Ademoğlu salihlerle alakalı, yüce ulu kimselerle alakalı hassas bir yerde. Demek ki ben onu Allah'ın dışında, Allah'a anca bunlarla ortak koşturabilirim. Ve ondan sonra nesiller boyunca her kavimde bunu böyle yaptı. Kureyş'te de bunu böyle yaptı. Yine İbni Celir-i -e Taberi'nin isnadıyla zikrettiği rivayette deniliyor ki Kureyş putlarından olan Lat da lat Kur'an'da ismi geçiyor Lat. Bu Lat rivayette geldiğine göre Mekke'de hacılara Sevik pişiren, yemek pişiri, bir çeşit yemek pişiri dağıtan böyle salih bir kimseydi. O, o öldüğü zaman onun mezarının üzerine de bu yapıyı, bu anıtı yaptılar ve ona tapınmaya başladılar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem işte bu, su, bu putların, bu ilahların suretlerini de onların anıtlarını da kıran odur. Sahide geldiği şekliyle Abdullah ibni Mes'ud radıyallahu anhu diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fetih senesi Mekke'ye girince Kabe'ye girince o zaman kaç tane put vardı Kabe tarafında? 360 tane put vardı. Kabe'nin içinde ve etrafında. Diğer kabilelerde, mahallelerde, diğer Arapların işte çölle sağda solda olan putlar değil. Kabe'nin etrafındaki putlar. 360 tane put vardı. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem elindeki asayla onları dürterek hepsini ne yaptı? Tek tek kırdı. قُلْ hakku ve وَزَحَقَ الْبَاطِلِ Bunu söyleyerek. Peki ki artık hak geldi, batıl zail oldu, batıl, batıl ortadan kalktı. Kul geldi hak ve zıhık el batıl. İn el batıl kana zehuka. zail olmaya, ortadan kalkmaya, mahvolmaya, perişan olmaya mahkumdur. Kul <Gül> geldi hak ve ma yubdi el batıl ve ma yuid. Peki hak geldi, artık batıl bir daha ne olmaz? Bir daha tekrar ortaya çıkmaz, bir daha iade olmaz, bir daha zuhur etmez inşallah. Bu salihlerin suretlerini kıraanda odu. Erselahullahu. Allah Subhanahu ve teala onu gönderdi. İlâ unâsin. Şöyle insanlara. Allah onu şöyle bir insan topluluğuna gönderdi. Yeteabbedûne. ibadet ehli insanlar. İbadet ediyorlar. Dindarlar. Dindar bir dindar bir insan topluluğu. İbadet ile meşgul bir insan topluluğu. Ve yehuccûne. Ve ibadet ediyorlar. Şimdi ibadeti açıklıyor. Yaptıkları ibadet, ibadet çeşitlerine. Hac yapıyorlar. Hac ediyorlar. Beytullah'ı Allah'ın evini hac ediyorlar. Ve sadaka veriyorlar. Ve yedikurûne Allah'a ve Allah'ı zikrediyorlar. Yani Nebi Allah subhanehu ve teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i çokça ibadet eden Beytullah'ı eden, sadaka veren Allah'ı zikreden ibadet ehli dindar insanlara gönderdi. Mekkeli müşrikler ibadet ediyorlar mıydı? Evet, ibadet ediyorlardı. Allah'ın beytini tazim ediyorlardı. Beyti tavaf ediyorlardı. Safa ve Merve arasında say ediyorlardı. Hac yapıyorlardı. Bizim Aynı bugün bildiğimiz gibi hemen hemen hac yapıyorlardı. Arafat vakfesi de vardı, Müzdelife de vardı, Mina'da vardı. Hatta Kureyş, biz haramın ehliyiz. Biz harama halisiz diye bize, bizim için haremin dışına çıkmak caiz değildir diye Arafat vakfesine çıkmıyorlardı. Müzdelife'ye kadar gidiyorlardı. Kureyş'in övündüğü şey ne? Diyorlar ki biz haram ehliyiz, haram ahalisiyiz. Bizim için haremin dışına çıkmak caiz olmaz. O yüzden diğer gelen bütün Araplar hacda Arafat'ta vakfe yapıyorlardı ama Kureyş Arafat'a çıkmıyordu. Çünkü Arafat harem sınırının dışındadır. Bizi diyorlardı hareme, harem ahalisiyiz. Biz nasıl çıkalım haremin dışına? Hacce diyorlardı. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhümanın sahih müslimde gelen rivayette şöyle dediği aktarılmış. Diyor ki Müşrikler şöyle diyorlardı la Ne demek lebbeyke la şerikelek? Senin şerikin yoktur ey Rabbim. Senin davetine icabeten geldik. Buyur ya ey Rabbim. Ne diyorlar? La şerikelek. Kim tasdik eder arkadaşlar bunu? müşrik böyle diyor. Yani müşriğin geçtik Allah'ın varlığını kabul ettiğini, inkar ettiğini. Ne diyor? La şerikelek. Bizim bugün söylediğimiz telbiye lafızsı bu. Böyle söylüyorlardı. Kana diyor ki İbn Abbas, "Fe sallallahu aleyhi ve sellem, onlar böyle deyince, la beike la şerike deyince, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyordu ki: "Waylekum kad kad. Ya durun. Tamam, burada durun işte burada durun la şerikelek dediniz ya size ne oluyor la şerikelek dediniz burada durun onlar duruyorlar mı orada durmuyorlar diyorlar ki illa şeriken huvelek temlikuhu ve mâ melek baştan dedi ki ey Rabbim sana geldik davetine icabet ederek sana geldik emrine itaat ederek sana geldik senin hiçbir ortağın yoktur ey Rabbim ardından diyorlar ki ancak gel gör ki bir ortağın var ama veya ortakların var ama bu ortaklar da senin gibi müstakil değiller bizim üzerimizde. Diyorlar ki senin ortağın var ama ey Rabbim onun sahibi de sensin. Onun sahip olduklarının sahibi de sensin. Subhanallah. Yani putlarla alakalı lat menat uzayla alakalı müşrikinin itikadına. ne? Evet bu Allah bu ilah. İbadette Allah'ın ortağı. Ama bizatihi bunun sahibi de kim? Allah. Allah. Hatta bunun sahip olduklarının sahibi de kim? O da Allah. Bunu neye şahit olarak getirdik? Ve diyor ki rivayetin sonunda böyle söylüyorlardı. يَقُولُونَ هَذَا وَهُمْ bil Beyt Beyti tavaf ederlerken, Kabe'yi tavaf ederlerken tavaf ediyorlar ya. Neden yapıyorlar Kabe'yi tavaf etmeyi? Dindarlıklarından dolayı dedik ya. Onlar Allah'a ibadet eden bir topluluktu. Dindarlıklarından dolayı. Kabe'yi tavaf ediyorlar. Buhari'de gelen başka bir rivayette Ömer radıyallahu anh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e sordu dedi ki: "Kuntu nebertu fil cahiliyeti ana i'tikaf laylaten fil mescid el haram. Ya Rasulallah, ben cahiliyedeyken mescid mescidi Haram'da bir gece itikaf yapmayı adamıştım. Ne zaman adamış Ömer bunu? Cahiliyedeyken, cahiliyedeyken içki içen Ömer Demiş şarap içen Ömer. Diyor ki ben cahiliyede iken yani İslam yok şirk üzerindeyken ne adamıştım diyor? Mescidi haramda bir gece itikaf yapmayı adamıştım. Böyle bir nezirim ve adağım vardı. Demiş ki Allah için mescidi haramda bir gece itikaf yapacağım. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona buyuruyor diyor ki ufi ufibinezirik nezirini yerine getir. Cahiliyede bile adamış olsan adadığın şey nedir? Allah'a ibadet ve içinde şirk yok. Tevhid o zaman adağını yerine getir. Şahit ne burada? Yani cahiliyedeki Ömer radıyallahu an. Müşrik olan Ömer, müşrik iken Allah azze ve Celle'nin beytinde mescidi i Haram'da bir gece itikaf etmeyi adamış. Yani ibadet ehli insanlar. İbadet ehli insanlar. Bizim aramızda böyle böyle adak adayanlar var mı? Yok. Bizim en en ada kadayanımız şu işim olursa bir kurban keseceğiz diyoruz. Bu adanın tek tek bir çeşidi. Bir de adan şöylesi var, bir şeye bağlamadan, karşılığında pazarlık etmeden üzerime Allah için 10 gün oruç tutma olsun. Allah için 10 gün itikaf yapacağım. Böyle adak adı var mı? Yok. Bakın Ömer cahiliyedeyken böyle adak adamış. Yani bu neye delin? Yani Ömer cahiliyedeyken, müşrikken, yani cahiliyenin müşrikleri Allah'tan habersiz, ibadetten habersiz, dindarlıktan uzak insanlar değillerdi. Yine Buhari'de gelen rivayette Aişe validemiz diyor ki: "Kâne yawmu Aşûra yevmen tasûmuhu Kureyş fil Câhiliye." Diyor ki Aişe validemiz Aşûra günü Kureyş'in cahiliyet zamanındayken oruç tuttuğu bir gündü. Kureyş bak adamlar Kabe hac diyorlar, ediyorlar oruç da tutuyorlar. Aşûra günü oruç tutuyorlar. Kureyş'in oruç tuttuğu bir gün de Aşûra günü. Allah'a inanmayan, Allah'la ilgisi olmayan ibadetle, dindarlıkla ilgisi olmayan insan neden oruç tutsun? Kureyş bugüne oruç tutuyormuş cahiliyede. Ayşe validemizin haber verdiğine göre. Yine başka bir rivayette Hakim İbni Hizam radıyallahu'nun diyor ki Kultu Rasul Resulallah dedim ki ey Allah'ın Resulü E raayte kuntu etehannetu biha fil cahiliye Ne dersin? Bazı işler var Yaptığım bazı şeyler var. Ben onlarla cahiliyedeyken Allah'a ibadet ediyordum. Faya sor onların ne olduğunu. Diyor ki min sadakatin ev itakatin ve min salati rahmin. Yani sadaka vermek gibi, köle azat etmek gibi, sılayı rahim yapmak gibi Allah'a ibadet ettiğim bazı şeyler vardı cahiliyedeyken. Fahelfiha min ecir. Yani o yaptığım ibadetlerden dolayı şimdi bana bir ecir var mı? ne zaman yapıyormuş bunları cahiliyede iken daha müşrik iken tevhid diniyle daha karşılaşmamış iken Allah'a takarrub maksatlı sadaka veriyormuş köle azad ediyormuş diyor ki o yaptıklarınla alakalı bana bir ecir var mı diyor ki nevi sallallahu aleyhi ve sellem eslemte ala ma selefe min hayır bu geçmiş hayırlarınla birlikte müslüman oldun bu geçmiş hayırlarınla birlikte müslüman oldun yani sen, sen müslüman oldun bu hayırların da seninle beraber geldiler Burada şahit nedir? Diyor ki sahabi, cahiliyede iken ibadet ettiğim işler vardı. Allah'a yakınlaşmak için bunları yapıyordum. Ve daha tarih kitaplarında, siyer kitaplarında bu konuda hususen e, biz ecnebi olduğumuz için belki böyle cahiliye tarihiyle alakalı pek fazla kaynak yok kütüphanelerimizde. Ama cahiliye Arapların adetleriyle onların ibadetleriyle onların itikatlarıyla alakalı cahiliye Arap edebiyatını Cahiliye Arap tarihine bir baksak, siz inanır mısınız Mekke müşrikleri cünüplükten gusle diyorlardı. Cünüpken gusle diyorlardı. Mekke müşrikleri sünnet oluyorlardı. Mekke müşriklerinin kadınları hayızdan bile gusle diyorlardı. Bunlar hepsi neyin emaresidir? Yani bu halk, bu topluluk Allah'ın Resulünü gönderdiği bu topluluk Allah'tan tamamen habersiz bir topluluk değil. Allah'tan gafil bir topluluk değil. Allah'a düşman olmalarını bir kenara bırakın. Şimdi bize yansıtılan, bize öğretilen, anlatılan Mekke müşirkinin akidesi nedir? Allah'la alay eden, değil mi Filinler öyle gösteriyor. Ya bir peygamber gelmiş, Allah var diyor. Ha ha ha gülüyorlar. Ataist, mülhit böyle bir toplulukmuş gibi. Hayır. Asla böyle bir topluluk değildir. Dindarlar. Zaten şirk ancak dindar bir kişinin düşeceği bir hastalık bir, bir yanlış yok bir kimse ibadet ehli değilse dindarlıkla, diyanetle, tapınmayla ibadetle alakası yoksa bu kimse müşrik olmaz yani düz kafir olur mülhit olur, Allah'ı inkar eder, başka bir şey olur ama müşrik olması için ne yapması lazım? dindar olması lazım neden? çünkü hem Allah'a ibadet etmesi lazım hem de bir başkasına ibadet etmesi lazım, o başkasıyla Allah'ı bu ibadette ortak etmesi lazım ki Buna ortak eden anlamında müşrik denilsin. Yani müşrik kim? Müşrik dindar olmalı. Şimdi bunları öğrenmemizin iki faydası var. Birincisi tevhidi doğru anlayabilmemiz için şirki doğru anlayabilmemiz için öncelikle Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin gönderildiği müşriklerin üzerinde olduğu yolun onların ahvalinin ibadetlerinin, akidelerinin dünyalarının ne olduğunu bilmemiz lazım. Eğer bizim tasavvurumuzda onlar bırakın Allah'a inanan, Allah'a ibadet eden, Allah'a düşman olan, Allah'a kabul etmeyen Allah'a kaldırmış, Allah'a sönen insanlar olarak tasavvur edersek o zaman tevhidi doğru anlamamız mümkün olmaz. Bu tevhidin doğru anlaşılmasında çok önemli bir merhale, Çok önemli bir merhale. Buradan çıkartılacak ikinci fayrı şudur. Diyor ki müellif bize şunu işareten diyor ki yani sakın sen bir kimsenin ibadetine aldanarak, onun Allah'ı zikretmesine bakarak, namazına, orucuna, kıyafetine, sakalına, sarığına bakarak, bu kimsenin dinden çıkma ihtimali, bu kimsenin müşrik olma ihtimali yoktur gibi bir şey, bir zanına kapılma. Eğer o kimse dinin temeli, dinin aslı olan La İlahe İllallah'ı nakzediyorsa bu konuda ayağa kaymışsa, bu konuda hidayet üzere, hakikat üzere değilse onun namaz kılması, onun Müslüman olmasına yetmez. Oruç tutması, hacca gitmesi, Müslüman olmasına yetmez. Bugün bizim bile muhasırlarımızın belki kafamızdaki en büyük şüphe tereddüt budur. Evet, La İlahe illallah'ın manasını okuyup, anlayıp kabul ediyoruz. Müşriklerin üzerinde olduğu şirk akidesinin ne olduğunu anlayıp kabul ediyoruz. Sonra o aynı şablonu alıp muhasırlarımızın üzerine oturtunca tıpa da oturuyor. Ama gel gör ki bunların en azından şahıslarını olmasa da yaptıkları amellere küfür ve şirk diyebilmenin önünde şurada takılıp kalıyoruz. Ya nasıl olur? Bu adam teheccüd ehli bir insan. Allah'ı zikreden bir insan. Değil mi? En ufak sünnetleri, adatları bile yaşamaya gayret eden bir insan. Allah için gözyaşı döküyor. Yani bu adam ya müşrik olmaması lazım. Allah'a ve Resulullah'a kalbinde bir muhabbet var. Bu adam müşrik olmaması lazım. Yani burada bir yanlışlık var demek ki. <gülüyor> bir Birçoğumuz buradan yakalanıyoruz. Bura bizim kavmimizde tereddüt oluşturuyor. İşte bir bicaretten diyor ki sakın aklına böyle bir şey gelmesin. Zira önceki müşrikler de aynı şekilde ibadet ehli insanlardı. Bakın şunu kolay tasavvur ediyoruz. Evet. Gayrimüslim olan mesela İslam dinine intisap etmeyen Ehli kitaptan olan Hristiyanlar, Yahudiler onlar içinde de ciddi ibadet ehli insanlar var değil mi? Ruhbanlar var. Bugün hali hali, hali hazırda var. Ruhbanlar. Adamlar ibadete adamışlar kendilerine. Dünyadan ellerine eteklerini çekmişler. Dünyanın şehvetlerinden, tadından, lezzetinden eline eteklerini çekmişler. Adamların dininde evlenmek bile yok. Allah için kadınları bile terk etmişler, evlenmiyorlar bunların kafir olduğu ve bunların ebediyen yani cehennemde kaldığı gene bu şekilde tasavvur edilince bazılarının ağrına gidiyor. Ama umumen halk evet bunları Muhammed'in Resulullah'a kabul etmedikleri için kafirdirler. Bu kadar ibadet etseler cehenneme gidecekler. Bu konuda şeyler. Ama kendisine Müslüman diyen namaz kılan, oruç tutan insanların şirk koştuğu zaman bunun müşrik olacağını, ebedi cehennemde olacağını tasavvur edemiyoruz. Halbuki bunun nakz ettiği şey Eşhedü enne Muhammed'e nasulullah'tan daha büyük bir şey. Neydi? Eşhedü en la ilahe illallah. Dinin aslına, seni Müslüman yapan, karakterden ayıran şeyi sen yerle bir ettin. Sen bunun gereğini yerine getirmiyorsun. Bunun aksini yapıyorsun ve itikadın kitaptan ve sünnetten baktığımız zaman gördüğümüz kadarıyla Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kavmindeki müşriklerin itikadıyla aynı en azından Allah inancıyla alakalı meseleler. O yüzden müellif bize burada bunu işareten diyor ki yani onlar da ibadet ehli insanlardı. Hac ediyorlardı, Allah'a zikir ediyorlardı. Oruç tutuyorlardı, sadaka da veriyorlardı, itikaf da yapıyorlardı. <gülüyor> yani bunun bunların hiçbirisi onların müşrik olmasına mani olmadı. Cehennemde ebedi kalmalarına mani olmayacak. Çünkü onlar dinin temel temeli esası olan bir meseleyi hiçe sayıyorlar. Bunu yerle bir ediyorlardı. Er Dios, Allah, Allah Subhanahu ve teala onu öyle insanlara gönderdi ki bunlar çokça ibadet ediyorlar. Ve yahüccûne, hacc ediyorlar. Ve yetesaddakûne, sadaka veriyorlar. Ve yedkürûne Allah'a ve Allah'a zikrediyorlar. Ne Allah'a zikrettiklerinin delili? Telbiye getiriyorlar diyorlar. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke lâ şerîkelek diyorlar. Allah'a zikrediyorlar. Ve ancak gel gör ki Walakinna yec'aluna ba'd al-makhluukin onlar bunun yanında bazı mahlukları vasait betweenhum ve beyne Allahu azza ve celle kendileri Allah azze ve celle arasında vasıtalar aracılar olarak addediyorlardı. İbadet ehli insanlardı namaz hac ediyorlardı oruç tutuyorlardı sadaka veriyorlardı. Ama bununla beraber onların esas cürümü yaptıkları esas büyük zulüm bazı insanları Allah ile kendileri arasında bazı şeyleri vasıtalar addediyorlar vasıtalar kılıyorlardı. ne? Bunu şöyle diyerek yapıyorlardı. Bunu yaparkenki maksatları yine ne? Allah'ın kaderini kıymetini düşürmek. Öyle mi? Öyleyim. Değil. Değil. Bunu yaparken şöyle diyorlar يَكُولُونَ نُرِيدُ مِنْهُمُتْ تَقَرُّبَ ila Allah Teala. Yani biz bu şeyleri Allah ile aramızda vasıta yapıyoruz. Bundan maksadımız nedir? Bizi Allah'a yaklaştırsınlar. Bundan maksadımız Allah Subhanahu ve teala'ya yakın olmaktır. Allah Subhanahu ve teala'ya takarrub etmektir. Yani Allah'ın rızasını kazanmak. Nurid minhumu't takar ila Allah. Biz bu vasıtaları Allah ile aramızda koyduğumuz zaman bundan kastımız nedir? Allah'a yaklaşmak. Yani müşrik müşrik ve müşrin şirk koşarken şirkteki temel hareket noktası yine ne? Yine Allah'ı razı etmek, Allah'a yakın olmak, Allah'a yaklaşmak. Ve diyorlar ki ve nurid şefaatatem indeh. Ve bizler onun katında yani Allah'ın katında onların şefaatlerini istiyoruz. Bu şekilde aracılar koymamızdaki maksat gaye budur. Şefaatini istiyoruz. Yani ne demek? Yani bunlar Allah'a zaten yakın kimseler. Bizim bu ilahlar Allah'ın dışında ibadet ettikleri ilahları Allah'a yakın kimseler. Allah'ın dostları. Allah'a Allah'a bizden daha yakın kimseler. Eğer biz a, dileğimizi, isteğimizi onlara arz edersek, onlar bizim adımıza Allah Subhanahu ve teala'ya bunu arz ederler. Bizi Allah'ın katında aracılık ederler, şefaat ederler. Şefaat bu demek. Yani derler ki ya Rabbi bak filanca kulun, bu da iyi birisi. Tam şefaat böyle olur. Ya Rabbi bak filanca kul işte yani sana ulaşmak için benim vasıtamla geldi ben onun adına şefaatçi oluyorum yani ne demek ona referans olmak demek onu kayırmak demek Allah subahatüle'nin yanında onun isteğini Allah'a ulaştırmak demek şefaat biliyorsunuz nereden geliyor Arapçada şef vitrin zıttı vitir nedir vitir tek şef ne olacak o zaman çift çift yani şefaat isteyen bir kimse kendi başına tekken yaptığı dileğini tek başına yapmak istemiyor diyor ki ben bu dilekte çift olayım Yemme de alınca ne oldu o tek? Çift oldu. İşte şefaat bu demek. Şefaatçi buradan geliyor. <gülüyor> Buyuruyor diyor ki Rabbimiz Subhanahu ve Teala bismillah. Vallazina ittahadhu min dunihi awliya. <gülüyor> Onun dışında veliler edinenler. Vallazina ittahadhu min dunihi awliya. مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ ذُلْفَةِ Biz bunlara hiçbir sebepten dolayı ibadet ediyor değiliz. Bunlara ibadet etmemizdeki yegane sebep şudur ki اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ ذُلْفَةِ Onlar bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar. Sadece yaklaştırma değil. Daha çok yaklaştırsınlar. Onlar bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar. Yani diyorlar ki bizim Allah'ın dışında ibadet ettiğimiz, bu ilahlara ibadet mememizdeki yegane sebep şudur ki bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar. Bu müellifin sözünün Allah Subhanahu Teala'nın ayetinden delil. İkinci ne diyorlardı? Ve nuridu şefaatuhum indeh. Onun katında şefaatini istiyoruz. Diyor ki Rabbimiz, "Oyabudune min dunillahi ma la yedurruhum ve la yenfauhum." Allah'ın dışında kendilerine bir fayda da vermeyecek, zarar da vermeyecek şeylere ibadet ediyorlar da, ne diyorlar? وَيَكُولُونَ هَا اُولَاءِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللّٰهِ Diyorlar ki ya bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimiz olacaklar. Allah katında bize şefaat edecekler. Allah katında bize referans olacaklar, bizi kayıracaklar. İki temel gerekçe, müşriğin şirk koşarkenki iki temel gerekçesi, hiç kimsenin itiraz edemeyeceği şekilde açık ve Rabbimizin kitabında bu kadar sarih lafızlarla ifade edilen bu iki gerekçe. Allah'a yakınlaşmak ve Allah'ın önünde kayırılmak. Yani nihai olarak müşrikin hedefine Allah. Müşriğin nihai hedefi Allah. Allah'a yakınlaşmak, Allah'ın önünde kayırılmak. Şimdi müşrik diyor ki: Ben bu bu kutlara ibadet ediyorum. Çünkü benim gerekçem beni Allah'a daha çok yaklaştırsınlar. Bunlara ibadet ediyorum. Çünkü onların bana Allah'ın katında şefaat edeceklerini umuyorum. Şefaat etmelerini istiyorum. Şöyle tasavvur etmek lazım. Evet sen bu tattığın ilahları seni Allah'a yakınlaştıracağını düşünüyorsun. Allah'ın katında bunları sana şefaat edeceğini düşünüyorsun. Bunu istiyorsun. Peki sen bunların Allah'a yakın kimseler olduğunu? Seni Allah'a yaklaştırmak için onun da ne olması lazım? Senden daha yakın olması lazım. Allah katında sana şefaat etmesi için bunların Allah'a yakın kimseler olması lazım. Bunları nereden çıkardın Yani sen sen şimdi bir tasavvur et, bize gösterildiği şekilde sunulduğu şekilde bir taşa, değil mi? Yonttuğun bir taşa ibadet ediyorsun. Bir ağaç parçasına ibadet ediyorsun. Hatta yaptığın, acıkınca yediğin bir helvaya ibadet ediyorsun. Bak bunları niye söyleniyor, söyleniyor yap bunlar? Küçümsemek için. Ya bu müşrikler ne kadar ahmak? Ya bu müşrikler ne kadar sefil. Niye? Helva yapıyor, onu tapıyor sonra onu geri yiyor. İyi de helvayı taparken sorunca, sen bu helvayı niye tapıyorsun diyece ne diyor? Beni Allah'a yaklaştırsın diye. O zaman şurası zaruri olarak bilinmesi, kabul edilmesi gereken kaçınılmaz bir şeydir. Yani müşriğin itikadında o taptığı şey bizatihi helvanın, ağacın, taşın kendisi değil. Bunlar onun taptığı şeyin bir, bir, bir sembolü. Bir sembolü. Ve onun itikadında ibadet ettiği ilahı Allah'a yakın birisi. Allah'ın sevdiği birisi. Allah'a dost olan birisi. Allah'ın elçisi, Allah'ın katındaki melek artık onun tasavvurunda, dünyasında ne varsa. Böyle olması zaruri kaçınılmazdır. Eğer böyle değilse, adam esasdan sadece yaptığı helvaya, helvayı yapıp sonra acıkınca yiyorsa, bu adama resul elçi göndermeye gerek yok. Bu adam zaten mükellef değil yani. Öyle değil mi? Böyle olması gerekmez mi? Bu adam bu adamın akli dengesi yerinde değildir. Bu adama resul elçi falan gelmeye gerek yok. Bu işte deliller nasıl muamele görecekse öyle muamele görür. Böyle olmadığı için şurası zaruri kaçınılmazdır. Yani onun taptığı bu ilahlar, bu putlar, bu timsaller bazı kutsal yüce varlıkların, Allah'a yakın bazı varlıkların sembolleri, timsalleridir. Nuh kavminde geçtiği gibi. Şimdi onlara misal olarak diyor ki, müellif, ne diyorlardı müşrikler? Nuridu minhumu tekarrube ilallah teala. Biz bunlarla Allah'a takarrubu murat ediyoruz. Ve nuridu şefaatehum indehu. Ve bunlarla Allah katında Onların bize şefaat etmelerini murat ediyoruz. Kimler gibi vasıtalardı bunlar? Demin dedik ya, zaruri olarak bunların kim olması lazım? Allah'a yakın bir şeyler olması lazım ki Allah katında beni kayırsın. Mithlul Melaiketi ve İsa ve Meryem ve Unasin gayrihim minas salihin İşte bundan dolayı bu, bu kaçınılmaz zaruri gerçekten dolayı onların Allah ile aralarına koydukları vasıtalar böyle kimselerdi. Meleklerdi, rasullerdi, İsa gibi, annesi Meryem gibi veya salihlerdi. Aracı bunların aracı yani Allah ile aralarında koydukları aracılar bunlardı. Diyor ki Rabbimiz. Ve iz qala Allahu ya Isa ibnu Maryam. Allah dedi ki ey Meryem oğlu İsa, e anta kulta lin ve ummi ilaheyn min İnsanlara beni ve annemi Allah'ın dışında iki ilah edinin diye sen mi söyledin? diyor ki Rabbimiz, ey Meryem oğlu İsa, insanlara beni ve annemi Allah'ın dışında iki ilah edin diye sen mi söyledin? Şahit ne burada? Yani müşrikler Allah'ın Allah ile beraber müşriklerin Allah ile beraber ibadet ettikleri ilahlarından birisi kimdi? Dedi ya burada misal olarak yani İsa dedi ve yani Meryem dedi. Nereden çıkarıyoruz onların Meryem'i İsa'yı ilah edindiklerini? İşte Allah'ın bu buyrundan çıkarıyoruz. Rabbimiz diyor ki ey İsa sen mi söyledin onlara beni ve annemi Allah'ın dışında ilah edin diye. Başka onlar kimlere ibadet ediyorlar? Meleklere. Rabbimiz buyuruyor diyor ki وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا Ve onların hepsini haşrettiği onların hepsini haşrettiği gün يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ Allah meleklere der ki أَهَا أُولَاءِ اِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ Size ibadet edenler bunlar mıdır? Allah subhanahu aleyhi ve buyuruyor diyor ki Ve insanların yeniden haşredildiği, yeniden diriltildiği bir araya toplandığı gün Allah meleklere der ki: "Aha, ulay yakum kanu ya'budun." İşte bu onlar mı size ibadet ediyorlardı? Melekler derler ki: "Kalu subhanake ente veliyuna min Hayır ya Rabbi, sen bizim velimizsin onlar değil. Bizim velimiz sensin onlar değil. "Belkenu ya'budun el cinne wa aktaruhum bihim mu'minun." onlar cinlere ibadet ediyorlardı ve onların çoğu cinlere İman etmiş, cinlere inanmış kimselerdi. Bu ayet-i kerimeden şahit nedir? Allah meleklere ne soruyor? Size ibadet edenler bunlar mı? Yani yeryüzünde melekleri Allah'la beraber ibadet edildi. Allah'a yakınlaşma gayesiyle. Yani müşriklerin Allah'ın dışında ibadet ettiği bu varlıklardan bir sınıfta kimlerdi? Meleklerdi. Me Meryem'di. Onun oğlu İsa'ydı. Meleklerdi. Başka? وَاُنَاسِنْ غَيْرِهِمْ مِنَ Salihin Ve onlar dışında salihlerden başka kimselerdi. Başka salihlerdi. Onların salihlere ibadet ettiğinin delili nedir? Bu vasıtalardan, Allah ile aralarına koydukları bu aracılardan bir kısmında, bir cümreninde salihler olduğunun delili yine Rabbimizin şu buyuruğudur. Diyor ki Rabbimiz Ula'ikellezine yed'un Ula'ikellezine yed'un Onların ibadet ettiği, dua ettiği Yalvarıp yakardı. O şeyler var ya. Onların ibadet ettiği o şeyler var ya. Ule İkelladin yeduğun, ila rabbihemul wesiile eiyum akrab. Onlar bizzatı kendileri. Yani ey müşrikler sizin Allah'ın dışında ibadet ettiğiniz bu bu varlıklar var ya. Onların bizzatı kendileri. Hangisi bizi Allah'a daha çok yaklaştıracak diye vesileler, sebepler arayan kimselerdir. Ya bertagonu ila rabbihimul vesilete eyhim akrab ve yercunu rahmetuhu ve azabehu. Ve Allah'ın rahmetini ümit eden, Allah'ın azabından korkan kimselerdir. Kimin kimin vasfı bunlar? <gülüyor> Salihlerin vasfı. Peki bu ayette kimin vasfı? Kimden bahsediliyor böyle? <gülüyor> Onların taptıkları ilahlardan bahsediliyor. Onların taptıkları o şeylerin bizzati hi kendileri hangisi de acaba bizi Allah'a daha çok yaklaştırır? Acaba hangisini yaparsak Allah'ın rızasını daha çok kazanırız, Allah'a daha çok yaklaşmış oluruz, onu razı ederiz diye böyle salih ameller peşinde koşan, Allah'ın rahmetini ümit edip onun azabından korkan kimselerdir. Bu da neyin delili? Yani demek ki onların onların Allah'a ortak ettikleri ilahlarından bir cümlede kimlerdi? Salihlerdi. Böyle olması zaruridir, kaçınılmazdır. Adama sormazlar mı? Sen diyorsun ki ben bunu tapıyorum bu taşa bu ağaca tapıyorum beni Allah'a yaklaştırsın tamam. Buna tapıyorum Allah katına bana şefaat etsin. Ya birisi adama demez mi? Ya sizin aklınız nerede? Bu taş sana nasıl şefaat etsin? Taş bu da. Biri demez ki ya bu ağaç sana Allah'a nasıl yaklaştırsın? Bu soru neden varit olmadı? Çünkü hiç kimse bizzat ne o taşı ne o ağacı ne o helvayı kastetmedi. Kendisini Allah'a yaklaştıracak şey zaruri olarak ne olmalıydı? Allah'a yakın bir şey olmalıydı. Ve tekim Allah'a yakın şeyler arasından bu ilahlarını seçtiler ve onlara Allah ile aralarında vasıtalar addettiler. <gülüyor> Diyor ki müellif rahimahullah Allahu te'ala Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem Allah subhanahu ve te'ala onlara Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi gönderdi ta ki يُجَدِّدَ لَهُمْ دِينَهُمْ Onların dinlerini yenilesin diye. Dinlerini tecid etsin diye. Onların dinlerine yani dine ebihim İbrahim. Babaları İbrahim'in dini olan dinlerini yenilemek için. Zira müşriklerin Kabe'yi tazim etmeleri nereden geliyor? Neden Kabe'yi tazim ediyorlar? İbrahim'in dininden dolayı. Tavaf ediyorlar İbrahim'in dininden dolayı. Sünnet oluyorlar İbrahim'in milletinden dolayı. Ama aradan zaman geçmiş. Şeytan aynı oyunu onlara da oynamış. Onlar şeytanın tuzağına düşmüşler. Yüzyıllar sonra Allah'ın dışında başka ilahlar edinmişler. Allah Subhanahu ve teala da onlara Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i onları babaları olan, dedeleri olan İbrahim'in dinine döndürmek için gönderdi. Kureş kimin torunu? Kimin çocukları bunlar? İbrahim aleyhisselam'ın çocukları. İbrahim aleyhisselam'ın İsmail'in çocukları işte bunlar. İsak'ın çocukları da Yahudiler ben İsrail. Dinleri İbrahim'in dinini, dedeleri İbrahim'in dinini tecdid etmek için gönderdi Allah Subhanahu taala. Dedeleri İbrahim'in dini. İbrahim'in dini neydi? İbrahim'in dini neydi? Hanifti. <Sessizlik> İnne <Sessizlik> İbrahim kana ummeten qanitan lillahi hanife ve lem yekun mine'l müşrikîn. İbrahim Kâne ummeten kâniten lillâhi Hanife, Hanif olan. Allah'ın dışındaki her bir şeyden Allah'a meyleden. Şirkten tevhide meyleden. Ve Allah, Allah azze ve celle ibadette taatte devamlı bir din üzerindeydi. Böyle bir imam idi kendisi. Kâne ummeten kâniten. Kâne ummeten buradaki ümmet imam demek. Yoksa İbrahim tek başına bir ümmet değil. İbrahim burada ummeten imam demek. İbrahim tevhid üzerinde hanif, şirkten tevhide meyleden, Allah'ın dışındaki her bir şeyden Allah'a meyleden, Allah'a ibadette taatte devamlı böyle bir imam idi. وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْمُشِرْكِينَ Ve müşriklerden İşte ataları İbrahim'in dini buydu. Ve bundan dolayı Allah subhanahu ve teala İbrahim'in dinine bakın sürekli atıf var. Tevhidi anlatırken. ثُمَّ اُحَيْنَا اِلَيْكَ اَنِ التَّبِعْ مِلَّةَ İbrahim'e hanifâ. Sonra sana şöyle vahiy ettik. İbrahim'in hanif olan milletine uy. İbrahim'in hanif olan dinine uy. Ve men yargabu an milleti İbrahim'e illa men sefih İbrahim'in milletinden nefsi sefih olmuş. Geride karlıdan başka kim yüz çevirir? Kim İbrahim'in milletinden yüz çevirir? Yüz çeviren kimse anca sefih bir kimsedir. Aklında bir sorun vardır, eksiklik vardır, geri zekalıdır. Neydi onun milleti? Ve izqale İbrahimu li abīhi ve kavmihi innani barā'un mimma ta'budūn illallezī fataranī fe'innehū Hani İbrahim babasına ve kavmine şöyle demişti. Ben beni yaratan hariç sizin taptıklarınızdan beriyim. Beni yaratan hariç sizin ibadet ettiklerinizden beriyim. Ve beni doğru yolu iyetecek olan da odur. Ve sonra İbrahim vacalaha kelimeten bakiye ten fi akibehi laallehum yercun. Sonra İbrahim bu sözü kendisinden sonra gelecek olanlara belki onlar dönerler diye vaki, ebedi, kalıcı bir söz olarak bıraktı. İbrahim bıraktığı kalıcı söz hangisidir? La ilahe illallah sözü. İbrahim la ilahe illallah sözünü burada ne şekilde ne surette tabir ediyor? İnneni baraun mimma tabudun illa allazi fatarani Beni yaratan hariç ben sizin taptıklarınızdan beriyim. Febaatallahu taala Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi gönderdi ta ki yucedidalahum yucedidulahum dinumhum. Din-i abihim İbrahim onların dinlerini tecdid etsin diye. Dinlerini yenilesin diye. Hangi din bu? Ataları, babaları olan İbrahim'in dinini. Ve yuhbiruhum ve onlara şöyle haber versin diye. Onlara şunu bildirsin diye. Enne takar takarruba sizin peşinde olduğunuz bu yakınlaşma çeşidi. Allah'a yakınlaşmak için peşinden gittiğiniz bu yol. Ve bu itikad ve bu itikadınız, bu inancınız. Yani bu vasıtaların, bu aracıların sizi Allah'a yakınlaştıracağına dair olan inancınız. Onların sizi Allah katında şefaat edeceğine dair olan inancınız. Mahdu hakkillahi teala. Bu sırf Halis bir şekilde Allah Subhanahu ve Taala'nın hakkı olması gereken bir şeydir. Siz bize Allah'a yaklaştırsın diye bunlara yöneldiniz. Onlara teveccüh ettiniz. Onlara dua ettiniz. Onlara atak adadınız. Onlara kurban ettiniz. Onlara kurban kestiniz. Bu takarrub ve bu itikat ile yaptığınız bu işler sırf halis bir şekilde Allah Subhanahu ve Taala'nın hakkı olması gereken şeylerdir. La yasluhu minhu şey'in liğayrihi. Bunlardan hiçbirisi, yaptığınız ibadetin bu çeşitlerinden hiçbirisi, onun dışında Allah Subhanahu ve teala'nın dışında hiçbir kimse için münasip değildir. Hiç kimseye yaraşmaz. Bu yapılanlar sadece Allah Subhanahu ve teala'ya yaraşan, sadece onun hak ettiği, sadece onun layık olduğu, onun müstahak olduğu işlerdir. لَا لِمَلَكٍ مُقَرَّبْ وَلَا نَب۪يٍ مُرْسَلْ فَضْلًا عَنَ غَيْرِهِمَا bu hiç kimse, bu hiçbir şey, ister bir Allah'a yakın bir melek olsun, ister Allah'ın gönderdiği bir peygamber olsun. Bunların dışındakileri bir kenara bırakın. Yani bunların dışındakileri bir kenara bırakın. Ne bir ister bir melek, ister bir peygamber olsun, bu yaptığınız ameller ve bu itikadınız Allah'tan başka hiç kimse için yapılması asla caiz olmayan, asla uygun olmayan, münasip olmayan şeylerdi. Burada tavuk kufedelim inşallah. Kalan bölümü de bir dahaki derste inşallah okumaya, anlatmaya, şerh etmeye çalışalım. Söyleyeceklerim bu kadar. Subhanak Allahu bihamdik. <Sessizlik> Eshedu anla ilahe illa Anta astaqfiru kwa atubu ile.